Evet. Başlayalım Hazis Ali. Tamam. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gelen muhkem ve etraflı bir şekilde açıklanmış, tafsil edilmiş ayetlerde daha başka ne var? Önce Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Ve şüphesiz ben sizin için onun tarafından gönderilmiş bir uyarıp korkutanım ve bir müjdeciyim denildi. Ondan sonra açıklamalar geliyor. Ve enistağfirû rabbekum. Bir de Rabbinizden günahlarınız için bağışlanma dileğiniz. Çünkü günahlar ona karşı işlenir. Ve ondan başka da hiç kimse o günahları bağışlayamaz. Çünkü Allah'tan başkasına ibadet etmemenin kapsamında... ...yalnızca Allah'a dua etmek de vardır. Dua... ...dua... ...niçin yapılır? Duanın tarifi nedir? Arzu edilenin gücü yeten tarafından verilmesi ve yine uzak kalınması istenen tehlikelerden koruması için yine gücü yeten o zata yalvarıp yakarılması demektir. Biz mümin olarak günahlarımızın akıbetinden korkarız. Hatta bundan daha önce günahsız olmadığımızı günahsız olduğumuzu İddia etmek gibi bir vebalin altına da Kendimizi sokmayız Çünkü biz insanlar için günah işlemek Şu veya bu şekilde Beşeriyet icabıdır İlk atamız Babamız Adem Aleyhisselam da Annemiz de Hata işlemişlerdi Ve hatalarından dönmüşlerdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Kullu ibn-i hata hattâ ve hayru hattâ'ine ettevâbûn buyurmuştur. Bütün Adem oğlu çok çok hata işler, yanlış yapar, günah işler ama hata işleyenlerin en hayırlıları da tevbe edenlerdir buyurmuştur. Cenab-ı Allah burada bizlere Rabbinizden mağfiret dileyerek günahlarımızdan kurtulmanın yolunu ne yapmış oldu? ...göstermiş olduk. Günahkarlık meselesi... ...Allah'a karşı... ...veya Rab'be karşı... ...olur ya bir din... ...mensubu Allah'ı Rab tanımıyor... ...ama bir Rab tanıyor... ...günahkarlık duygusu... ...Rab tanıyanlar için... ...Rab'be karşı... ...halledilmesi gereken... ...ve bir an önce kendisinden... ...uzak kalınması, uzaklaşılması gereken bir duygudur veya tedavi edilmesi gereken bir yaradır Hırsyanlık bunun çözümünü Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu yapıp Adem okullarının ta Adem aleyhisselamdan beri gelen ezeli günahın onun zamanına kadar devam etmesi dolayısıyla Ad, e, İsa aleyhisselamı haça germekte bulmuştur gerilmiştir demişler bizim günahlarımızı bağışlamıştır. Peki ondan sonrakiler ne olacak? Ondan sonrakiler de İsa aleyhisselam sahip olduğu bu günahları bağışlama yetkisini kiliseye devretmiştir. Kilise bu işi yapar. Cenab-ı Allah adeta bu iki kelimeyle bu koca yalanın büyük dalaletin sapıklığın cevabını veriyor ve doğruyu gösteriyor ve an Bu kitabın getirdiği muhkem hükümlerden sapasağlam hükümlerden birisi de ancak kendisine ibadet ettiğiniz Allah olan Rabbinizden mağfiret dilemenizdir diyor. Yol ne Hristiyanlığın gösterdiği yoldur ne de efendim söyleyeyim Budistlerin ve benzerlerinin yok Ganj nehrinden yıkanmak gibi bilmem ne dalalettir, ne şudur ne budur. Cahiliye dönemi Arapları da ne derlerdi? Ya biz Kabe'ye tavaf edeceğiz ama günah işlediğimiz elbiselerle tavaf edemeyiz. Bunun için günahkar olmadıklarına inandıkları beytin etrafında yaşayan Kureyşlilerden ödünç elbise alır giyerlerdi. Bulamayanlar da çıplak tavaf ederlerdi. Olmaz. Günah işledikleri elbiseyle yahu günahı sen işlemişsin sen. Elbisen işlemedi. Şu kafasızlığa bakın. Elbiseni de çıkartıyor. Şeytanın tuzağına daha ciddi bir şekilde düşüyor. Allah'ın beytine yapılabilecek saygısızlığın içini yapıyor. Onun için ölçüler bir bozuldu mu? Tekrar onları rayına oturtmak mümkün olmuyor. İslam geldiği zaman gerçekten bütün dünyada her şey ifade edese rayından çıkmıştı. Onun için Kur'an-ı Kerim ve Yüce Rasul. Kıyamete kadar beşeriyetin hizaya girebilmesi için biricik kutup yıldızıdırlar. Yol göstericidirler. Onların hizasına, onların gösterdiği istikamete gitmeden doğru yolu bulmaya imkan yoktur. Beşeriyetin kutup yıldızı bunlardır. Beşeriyete doğru yolu bunlar gösterir. Ve şaşmaz bunlar. Yerlerinde kalımsızdır daima. Değişikliğe uğramazlar. Beşeriyete doğru yolu fani insanlar değil. Yok karılmaksıdır, yok adam simitidir. Yok Yoksusudur, sudur. Hayır, hayır. Bunlar hiçbirisi değil. Bunlar kendi kendilerine doğru yolu nasıl bulabilsinler ki? Bugün çağımızda yapılanlar ile 14 asır öncesinde yapılanlar arasında zerrefa kadar fark yoktur. Zihniyet itibariyle dersem inanın mübalağa etmiş olma. Hazreti Ömer bakın ne diyor radıyallahu aleyhi Diyor ki biz cahiliye dönemi insanları güzel bir taş gördük mü onu karşımıza koyar ona ibadet ederdik. Daha güzel bir taş bulduk mu onu bir kenara fırlatırdık bir başkasını alır önümüze koyar öyle ibadet ederdik. Bugün de beşeriyet ne yapıyor? Ne yapıyor? Krallığa ibadet ettiği bir süre bir kenara attı. Dediler ki ya özgürlük, hürriyet, devrim. Fransız devrimi, demokrasi, kuvvet, müsavat, adalet vesaire falan girdiler işin içerisine. Bir zaman geldi kapitalizme yuvarlandılar yavaş yavaş. Arkasından komünizm dedi ki sizi kapitalizm maaşetinden ben kurtaracağım. Komünizm geldi 70-80 sene falan filan o da tepetaklak gitti. Şimdi yok efendim liberalizm sonuna kadar yok özgürlük yok şu yok bu vesaireyle yok demokrasi ile milleti ne yapıyorlar oyalıyorlar. Yemin billah ederek söylüyorum. Hazreti Ömer'in cahiliye dönemini anlattığı ruh ile şu günkü beşeriyetin bu sistemler karşısındaki ruhsal durumu aynıdır. Zerre kadar fark yok. Onlar kendi kendilerine ilah üretiyorlardı. Bunlar kendi kendilerine ilah üretiyorlar. Arada tek fark var. O taşın bir gün gelip işe yaramayacağının farkındaydı. Bunlar böyle işte. Onun için Tevfik Fikret'in galiba doğru söylemiş. Beşeriyet'in diyor böyle dalaletleri var. Kendi yapar putunu kendi tapar. Böyle sapıklıkları var diyor beşeriyetin insanlığın. Kendi elleriyle put yapar ve o elleriyle puta tapılıyorlar. Özgürlük diye put ürettiler. Şu anda çağdaş putlardan bir tanesi de özgürlük ha. Ürettiler ve o putun önüne geçmişler. İbadet ediyorlar farkında değildirler. O özgürlük ilahı kendilerine ne emrediyorsa aynen yerine getiriyorlar. Bu özgürlüğe aykırıdır dediniz mi? Akan sular duruyor kimse konuşamıyor. Kardeşim ben Müslüman kadın örtülmelidir diyemiyorum. Yok özgürlüğe aykırıdır diyor. Kardeşim gel Allah'a ibadet et diyemiyorum. Başkasının özgürlüğüne müdahale ediyorsun diyor. Kardeşim Allah'ın dinine talip ol diyorum. Hayır diyor sen onun iradesini yönlendiriyorsun. Özgürlüğünü kısıtlıyorsun diyor. Yahu Allah'ın emrini devri, devre dışı bırakmaya matuf olan bir değer. Üretilen bu şekilde üretilen bir değer. Uydurma bir ilah olmayacak da ne olacak söyler misiniz bana? Çünkü ona sığınanarak Allah'ın emirleri iptal edilmeye çalışılıyor. Ha. Demeyin ki yahu İslam acaba özgürlüğün düşmanı mıdır? Olur mu? İslam eğer özgürlüğe ehemmiyet vermemiş olsaydı köleyi pek çok dini emir ve hükümlerden muaf tutmazdı. Niçin? Çünkü özgürlüğü yok. O başkasının emri altında. Başkasının emrini yerine getirecek. Dolayısıyla Allahü Teala dinde ona şefkat göstermiş, merhamet göstermiş, mükellefiyetlerini azaltmış. Söz gelimi köle, cihadla mükellef değildir. Zekat vermekle mükellef değildir. İstediği suç, hür kimseye göre yarı yarıya cezalandırılır. Hürriyet o kadar önemli. Ve İslam'da hürriyet o kadar önemli ki hiç kimse Allah'ın Kuluna verdiği hürriyete Meşru olmadan bir sınır getiremez Mesela bir kimseyi Zan altındadır diye tutup Hürriyetini kısıtlayamazsınız Olmaz öyle bir şey diyor ondan sonra hakkı ise onu verilecektir diyor. Çok istisnai bazı kuvvetli zanlar Hakimin tedbir yetkisinde O ayrı bir konudur Fakat böyle bir şey yok Zan altındasın sen muhtemelen bu işi yapmış olabilirsin hele bir gel Diyemezsin Hiç kimse diyemez bunu Amr İbn-i As Mısır valisi Oğlu Yerli Mısırlı Kıbti birisiyle yarışıyor Kıbti Yarışı kazanıyor Amr i̇bn As'ın oğlu Kızıyor ona bir tokat indiriyor şereflilerden al bu tokadı diyor şereflilerin oğlundan al bu tokadı diyor bu Kıpti'nin babası hac mevsiminde hacca gidiyor Müslüman olmuş falan değil çünkü biliyor ki Ömer radıyallahu anh hac mevsiminde özel olarak bir meclisi var İslam dünyasının dört bir yerinden gelen Müslümanların yöneticilerden şikayetlerini dinliyor. Aman ya Rabbi. O 14 asrın imkanları öncesinin asrın imkanları imkansızlıkları daha doğrusu nasıl aşılıyor görüyor musunuz? Geliyor bu kubti. Senin diyor valinin oğlu ...benim oğluma... ...şu şu sebeple bir tokat indiriliyor. Peki ne istiyorsun diyor? Kısas istiyorum diyor. Kısas hakkındır diyor. Hemen... ...o tokadı indiriyor... ...veya kısas oluyor. Hatırımda net olarak şey değil... ...veya farklı rivayetler var. O önemli değil. Hazreti Ömer'in söylediği söze bakın. Ey Amr diyor... Ben sizleri haksız yere insanların sırtlarını kamçılıyasınız, haksız yere onların mallarını mülklerini alasınız diye göndermedim diyor. Anneleri tarafından hür olarak dünyaya getirilmiş evlatları ne zamandan beri köleleştirmeye başladınız diyor. Anneleri tarafından hür olarak doğanları ne zamandan beri köleleştirdiniz? Ve valisi Amr mülasa böyle çıkışıyor. Oğluna da kısa uyguluyor. Veya bedel ödetiliyor. Netice itibariyle cezasız bırakılmıyor. Veya haksızlığın haksızlık olduğu kabul ediliyor. Gereği neyse yapılıyor da. İslam kulun Allah'a ubudiyetini engelleyen Allah'ın huzurunda eşitliğe aykırı olan her bir hususu ne yapıyor ortadan kaldırıyor. Mesela milliyetçilik milliyetçilik dolayısıyla ayrımı kabul etmiyor. Mesela zenginler veya beyazlar veya başka bir sebepten dolayı daha üstündür demiyor. Allah'ın önünde hepiniz bir tarağın dişleri gibi eşitsiniz diyor ve Dahicci Dalesar Toshalab Efendimiz kimsenin kimseye hak etmediği şekilde üstünlük veya amirlik taslama hakkı yok. Ama günümüzde üretilen bu putların arkasına sığınan bir takım kimseler kendi tezgahlarını ve menfaatlerini yürütüp gitmektedirler. Özgürlüğün bu kadar pompalanmasının arkasından birileri Özgürlüğümüz var diyerek ifade yerindeyse insanlığın sınırlarını zorlayıp hayvanlığa, hayvaniliğe doğru yol alan zavallıları sırtına binerek türlü türlü menfaatleri veya onları sömürmesini, sömürme tezgahlarını devam ettirebiliyor. Derler ki efendim tesettür kadının esaretidir. Acaba tesettür kadının esareti midir? Yoksa açıklıksız kapitalistlerin çarptılarının dönmesi için mi zaruridir? Mütesettir olan bir kadın hiçbir zaman açık olan bir kadın gibi efendim dünyada en çok gelir getiren iki tane sanayi kolu var. Kozmetik ve silah ticareti, silah üretimi. Tamam mı? Ha. 2 milyar Müslüman, 1 milyar kadın demektir. Bunların 600 milyonunun süslenecek çağda olduklarını farz edelim. Bir anda bu potansiyel sıfırlandı. İşlerine gelmez ki. Mütesettir bir Müslüman kadın hiçbir zaman açık gezen kadın kadar elbiseye para harcamaz. Küçük öyle bir ihtiyacı yok. Onun her gün işe giderken ayrı bir elbise giyinmek gibi bir problemi yok. Evinde giyinecektir. Evliyse beynin önünde çıkacaktır. Efendim ben söyleyeyim kendisini güzel gösterecek Elbise iki tane olur beş tane olur Her neyse bu kadarı yeter Gardırop dönemi Geride kalıyor arkadaşlar Bir çok Kimsede belki bu odaya yakın veya bu odanın yarısı da yakın Elbise odaları var Gardırop dönemi tarihe karışıyor Bu nedir? Bu özgürlük kimin çarkına su taşıyor? Kimin değirmenine? İsyan cihetini bir kenara bırakalım. Birileri üretilen, söyledim ya onu söylemeye açıklamaya çalışıyorum. Birileri üretilen bu putlardan çarklarını işletiyor. Onun için İslam'a karşıdırlar bütün güçleriyle. Onun için İslam'ın gelmesini istemezler. İslam bu dünyanın şu anda bu egemen dünyanın kapitalist ve tüketime dayalı dünyanın çarkına çomak sokmaya aday tek bir nizamdır, biricik nizamdır. Ve Müslümanlar da bu işi yapabilecek olan biricik beşeri kitledir. Onun için İslam'a ve Müslümanlara... Mevcut sistem tarafından bilhassa nefes aldırılmak istenmez. Çünkü hayatiyetleri buna bağlıdır. Onların yaşamaları İslam'ın canlanmamasına bağlıdır. Fakat Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoş görmese bile korkunun da ecele faydası yoktur. Bu böyledir. Evet, işte bu günah girdabına kapılıp giden... Müslümanları ve arkasından beşeriyeti bundan kurtaracak ne? İstigfar kapısıdır. İstigfar kapısı böyle geniş bir kapıdır. Yalnız günahkar Müslümanlar bu kapıdan girecek diye bir şey yok. Küfrün en katmerlisi dahil olmak üzere kafirler için de bu kapı açıktır. İşte bu çarkı yani şu anda egemen olan gayri İslami sistemin çarkını bozmaya aday en önemli kapı bu kapıdan beşeriyetin arınarak temizlenerek yani Allah'tan affedilmeyi dileyerek samimi bir şekilde izlemekte olduğu yanlış yokluğun vazgeçmesiyle başlar onun için Allah'tan mağfiret ve tövbe hayatta bir dinamizmdir bir durgunluk değildir hayatta bir yenilenmedir onun için Aleyhisselatü Vesselam ben günde yetmiş defadan daha fazla istiğfar ediyorum diyor. Yetmiş defa yenileniyor Aleyhisselatü Vesselam istiğfarıyla. Olduğu yerde tozlanıp kalmıyor. Mağfiret dileyen, Allah'tan mağfiret dileyen bir mümin her zaman taptazedir, dipdiridir, cap canlıdır. İslam'ı her zaman diri diri anlar, canlı canlı anlar ve öyle yaşar. Mağfiret, Müslüman için hayatta kalmanın vazgeçilmez bir gıdasıdır. Yoksa, istigfar etmeyen bir mümin, günah girdaplarında telef olur gider. O hayatın günahkar dişlileri, onu paramparça eder. İma eder. Ufaltır. Mağfiretle, istigfar dilemekle daha doğrusu, mümin, ifade yerindeyse dişlilerin altında yem olmayacak kadar çelik bir kişiliğe sağlam bir şahsiyete sahip olur istagfiru rabbekum bu ileyh çünkü günah Allah'tan uzaklaşmaktır Allah'tan mağfiret dilemek ise o uzaklaşmaya son vermek Durmak ve alması gereken istikameti almaya başlamaktır. Tövbe etmek, dönmek demek. Yönelmek demek. Şu allah Teala diyor ya, Fefirru'u ile Allah diyor. Allah'a kaçınız. O kaçışınız başka tarafa olmasın. Kaçtığınız istikameti değiştirin. Günah Allah'tan kaçıştır. Şeytana doğru ilerleyiştir. Veya şeytanın arkasından gidiştir. Şeytan ise sürekli Allah'tan uzaklaşır ve uzaklaştırır. İstiğfar etmek ve istiğfar ettikten sonra da önce geçmişi için bir pişmanlık duyuyorsun. Ya Rabbi şu geçmişimi bir affet diyorsun. Sonra da tövbe ediyorsun. Artık o gidişini bırakıp aksi istikamette Allah'a doğru yöneliyorsun. İşte yenileniş budur. İslam insanı bu şekilde tazeliyor. Yepyeni, cap canlı, tekrar onu hayata, hayatı yaşaması gerektiği gibi yeniden iade ediyor. Yaşamak üzere yeniden iade ediyor. Peki Allah'tan, Rabbinizden mağfiret dileyip sonra da ona tövbe ederseniz ne olur? يُمَتِّعْكُمْ meta'an حَسَنًا ila acil mesma sizin için tayin edilmiş olan bir vadeye kadar güzel bir şekilde sizi geçindirir hayatınızı güzel geçirirsiniz Taha suresinde de Cenab-ı Allah diyor ki ayetlerimizden yüz çevirenleri biz dünya hayatında çok dar sıkıntılı bir hayat sürmeye mahkum ederiz diyor Darlık ve sıkıntı burada günümüzde insanın hatırına ilk geldiği gibi ekonomik darlık veya sıkıntıdan e, ibaret değildir veya o demek değildir. Hayattan güzel bir şekilde istifade edebilmek. Evvela senin o hayattan hoşnut olmanla başlar. Hayattan memnun olmanla başlıyor. Günümüz insanların yapılarına muhalefet ekilmiştir hep ekilmektedir. İktidar bile yarın muhalefet et, olduğu zaman muhalefet eder. O muhalefet uyu depresyondur. Çünkü yapısında o ekiliyor. Muhalefet ekil. Günümüzün terbiyesi muhalif terbiyesi. Muhalefet üzere terbiye ediliyor herkes. Mesele sadece demokratik manada partiler arası muhalifette bahsetmiyor. İnsanın tabiatı bu şekilde bozuluyor, tahrip ediliyor. Oysa ruhumuz kainat ile ve şeriat ile muafık, ona muaf, ona etmek üzere yaratılmıştır. İslam'a muhalif olan bu terbiye ve eğitim sistemi ve bütünüyle bu sistem siyasetiyle, toplumuyla, ekonomisiyle, her şeyiyle, tümüyle bu sistem İslam'a muhalif olduğu için insanı da fıtratıyla bağdaşmayan bir eğitimi eğitim ile yetiştiriyor. Eğitimden de kastım sadece okul okul, tedrisatı döneminde insanın, efendime söyleyeyim, adeta e, tornadan geçirilcesine yontulması değildir. Sadece okul yapmıyor bunu. Televizyon da yapıyor, siyasiler de yapıyor, ekonomistler de yapıyor, yazarlar da yapıyor, çizerler de yapıyor, medyası da yapıyor, caddesi de yapıyor, sokağı da yapıyor. Beşerin tabiatına muhalif olan bu sistem aynı zamanda kainatla da barışık bir sistem değildir. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki kafirler için, onlar yeryüzünde hakim oldukları takdirde, ne yaparlar? Ayetin sonunu çoğunuz bilir. Helak ederler nesli ve ekini. Nesli ve ekini ifsad ederler, bozarlar diyor. Bunlarda ıslah kaynağı yok. Bilgileri, kültürleri, geçmişleri, medeniyetleri ıslaha elverişli değildir. Bunların işi gücü ifsad etmek. İşte bu ifsad olmuş ve ifsad edilmiş beşeriyetin önünde bir yol vardır. Tevbe etmek yolu, Allah'tan mağfiret etmek yolu, dilemek yolu. Önce mağfiret dilemek, sonra Allah'ın yoluna dönmek. Beşeriyetin önünde başka bir çıkış yolu yoktur. Bu sıkıntılardan, bu zulümlerden, bu gaddarlıktan, bu kan dökücülükten Yeryüzündeki bu kötü ve şikayetlerle şikayet listesi bitmeyen bu dünyadan ancak İslamla, İslam'a dönmekle kurtulmak mümkün olur. Çünkü dünyaya hakim olan sistem zalimdir, adil değildir, gaddardır. Kendi işleyişi için gerekirse beşeriyetin Önemli bir bölümünü helak ve telef etmekten uzak kalmaz. Suriye ile alakalı bir menfaatleri yok. Kan gövdeyi götürsün. Hiç kılları kıpırdamıyor. Kıpırdamıyor. Somali'de menfaatleri vardı. On yıllarca kan dökmekten geri kalmadılar. Ve dünyanın gözünden de sakladılar. Hiç dikkatleri o taraftan çekmediler. Yok efendim söyleyen korsanlar morsanlar nerede? Ne oldu sahip o korsanlara? Hani Aden Körfezi'nde, Hint Okyanusu'nda, Somali'nin hudutlarında korsanlar vardı ya gemileri durup duran Türkiye'de doğrulara koruncu gemileri. Ne oldu onlara? Çünkü Somali bitirildi onun için. Onlara dikkat çekilirken Somali berbat edildi, bitirildi, tüketildi her şeyi. Böyle fesat çıkartan, ekini ve nesli helak eden bir sistem egemen dünyada. Beşeriyet, İslam bu bakımdan özellikle ve öncelikle mazlumların zulümden kurtulması için mazluma bir iyiliktir. Zalimin de zulmü neye benzer biliyor musunuz? Veya benzetecek olursak akrebin zehrine benzer. Akrep sonunda kendi zehriyle kendisini öldürür. İşte bu beşeriyetin zalimlerin zulmü de neticede kendilerini öldürecektir, katledecektir. Dolayısıyla İslam hem zalim için bir kurtuluştur hem mazlum için bir kurtuluştur. Çünkü zalime zulmünden vazgeçmesini emrediyor ve onun elinden tutar zulmetmesini önler. Mazlumu da ona ne verir ne verir adaletini ve hakkını vererek adalet ederek o mazlumiyetinden kurtarır. Ebu Bekir radıyallahu anh ne demişti halife seçilince. Ya beşeriyet şunun bunun sözlerini güzel sözler diye naklediyor. Bakın söze bakın. Söze bakın şimdi biliyorsunuz hepiniz. Şunu bilin ki diyor aranızda güçlü kabul ettiğiniz kimse eğer haksız ise ondaki hakkı alıp sahibine verinceye kadar benim için zayıftır. Ve şunu bilin ki aranızda zayıf kabul ettiğiniz bir kimse. Eğer haklı ise başkasındaki hakkını alıp ona verinceye kadar benim yanımda kuvvetlidir. Ya. Tarih boyunca söylenmiş bütün edebiyatçıların, şairlerin, filozofların, liderlerin bilmem nelerin zulüm ve adalet ile alakalı, yönetimle alakalı sözlerini getirin üst üste koyun bakın. Hangisi bunun topuğuna ulaşır? İslam öyle yüceltir insanı. Halife seçildiği günü inanın iki paragraflık bir konuşma yapıyor. Öyle şimdikiler gibi oturup beş saat konuşmuyor. O iki paragraflık konuşması ya Bekir radıyallahu anh efendimizin o iki paragraflık konuşması kıyamete kadar Beşiriyet'in önünü aydınlatmaya yetiyor. Bu cümle onlardan birisidir. Her birisi bu çapta muazzam bir kitaplık, muazzam kitaplık çapta birer cümle. Devlet böyle yönetilir, efendiler. Ey devlet yöneticileri! Bu sözü uygulayın, yeter size. Bu sözü hakkıyla gereğini yerine getirin, yeter. Tarihe geçersiniz. Tarihe geçersiniz, adaletli insanlar olarak tarihe geçersiniz. Evet. Ha ama birileri diyorsa ki, efendim işte... Zalimden, zalimi alı alıkoymak onun özgürlüğüne müdahaledir diyorlarsa batsın böyle özgürlük anlayışı derim. İşte adaletin, hakkın, Allah'a tövbe etmenin faydaları sayılamayacak kadar büyük. Kısacası dedik ki İslam'a dönmekle, tövbe etmekle insan adeta yeniden dirilir, canlanır, yeni bir hayata gelir yeni bir hayata doğmuş gibi olur. Mutlu bir hayata intikal etmiş olur. Ayrıca bu dünya hayatında ahirette ne yapar? Ve tek ve yuti kulli Ve her bir fazilet sahibine de faziletinin hakkını verir, mükafatını verir. Daha ne istiyoruz? Ne isteyebiliriz? Allah'ın emir ve hükümlerine uygun hareket ederek mağfiret dileyip tövbe edecek olursak dünyada bizi rahat ve huzurlu yaşatır. Ahirette de bunun karşılığını, ecir ve mükafatını verir. Ve inte velle şayet yüz, yüz çevirecek olursanız bu çağrımı kabul etmeyecek olursanız yani Allah'tan başkasına ibadet etmemeyi kabul etmezseniz, benim uyarılarıma ve müjdelerime kulak asmazsınız. Rabbinizden mağfiret dileyip tevbe etmeyecek olursanız, bu mükafatlardan mahrum olacağınız gibi ayrıca fe inni ekhafu aleykum azabe yevmin kebir ben sizin için, sizin hakkınızda pek büyük bir günün azabından korkarım. Ya Beşeriyete karşı işlenecek en büyük cinayetlerden birisi işlenmiştir, işlenmektedir. Onları ahiretten habersiz yetiştirmektir. Ahireti unutturmaktır veya unuturcasına gafil bırakmaktır. Hatırlamalarına fırsat vermemektir. Ahireti hatırlan, ahiret hatırlanmadan Yaşanan bir dünya hayatının manası olmaz ki. Bir faydası olmaz ki. Vallahi zevki ve tadı da olmaz. Hep sıkıntı ve musibet olur. Görünüşlere aldanmayın. Ahireti hatırlamayanlar, içlerinde tarif edemedikleri, baş edemedikleri sıkıntılarla boğuşup duruyorlar. O sıkıntılarını unutmak için kafalarını dağıtıp duruyorlar. Kimisi içerek, kimisi eğlenerek, kimisi gezerek, tozarak, kimisi de ölümü ancak mecbur kaldığı zaman arkadaşının celazesine ağlayıp ağlamadığı belli olmasın diye güneş gözlüğü takarak, kalsiyah siyah elbiseler giyinerek veya başörtüler koyarak giderler. Ondan sonra aman aman ölümden ne bahsediyorsun daha genciz derler. Ah zavallılar. Öyle bir hayat yaşarsın ki, Ölümü mumla ararsın. Ölüm öyle kötü bir şey değil ki. Mümin yeri gelir. Elhamdülillah ki bu dünyada ölüm var der. Başkası benden acizleneceğine, başkasına külfet olacağıma veya başkasının külfetiyle imtihan olacağıma Rabbim başkalarını da benimle beni de başkalarıyla imtihan etmeyip şu dünyadan Şunun bunun da hakkını almadan öbür tarafa intikal ettirse fena o. Ölümün neresi kötü Allah rızası için? Ölümden hiç korkulur mu? Ha. Vereceğimiz hesaptan korkabiliriz. O ayrı bir şeydir. Farklı bir şey. Velazıl Kıyamet gününde diyor, eğer benim dediğimden yüz çevirirseniz sizin için pek büyük bir günün azamından korkuyorum. Niçin? Çünkü İlallâhi marci'ukum İster kabul edin ister etmeyin. İster inanın ister inanmayın diyor. Netice itibariyle Allah'ın huzuruna döneceksiniz. Dönüşünüz O'nun huzuruna olacaktır. Ne diyor Aleyhisselatü vesselam? Allahumme ec'al es'ad ayamina yawma nalqa'uk. Allah'ım en mutlu günümüz sadaka uşacağımız gün olsun. Amin ya Rabbelalamin. Ne kadar güzel. Bu dünyada yaşayacağımız en mutlu günümüz o olsun. Ne kadar güzel. Tetenzel aleyhimu'l melaiketu alla tahafu ve la tahzanu ve amşuru bi'l cenneti'l kuntum tuadun. Ne büyük bir tablodur ya Rabbi. Ne muhteşem bir haldir. Melekler diyor onların üzerlerine iner ama kimlerin? Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yürüyenler. Başta başladık ya kerime böyle. Dos doğru yürümek. Onların üzerlerine melekler iner. Üzülmeyin, korkmayın ve üzülmeyin diyerek inerler. Allah'ım bizleri bu müjdelere mazhar eylesin Amin. işte o döneceğiniz Allah her şeye kadir olandır zannetmeyin ki bu dünyada sahip olduğunuz güç Allah'ın karşısında işinize yarayacak o sizi isyana sürükleyen gücünüz sahip olduğunuzu vehmettiğiniz o kudretiniz Allah'ın huzurunda ona döneceğiniz vakit sizi azaptan cezadan kurtaracağını sakın sanmayın. Ondan kaçışın sınırı vardır. Bir yere kadar kaçarsınız. Ondan sonra perdeler iner, ışıklar söner ve her şey biter. Yeni bir sayfa açılır. Eğer yüz çevirirseniz diyor, döneceğiniz odur bunu unutmayın. İşte müjde, işte hatırlatma bunlardır. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi cennetliklerin yapacakları dualar olacaktır zaman zaman. O dualarının sonunda da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceklerdir. Ve ahiru da'vâhum Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarını Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye bitirecekler. Çünkü o Allah'a ancak hamd edilir. Onun nimetine karşı şükredemeyiz biz. Şükür nimete, nimete denk olur, iyiliğe denk olur. Hamd ise nimetin şükrünü eda edemeyeceği şuuruyla o nimet sahibine yapılan övgüdür. İşte biz de Cenab-ı Allah'a bu Kur'an nimeti dolayısıyla, Muhammed aleyhissalatü vesselam nimeti dolayısıyla, bunlardan karınca kadarınca haberdar olduğumuz için, bizi haberdar ettiği için, İslam nimeti dolayısıyla, iman nimeti dolayısıyla ve bizim üzerimizdeki sağlık, afiyet, çoluk çocuk sahibi olmak, sırat-ı müstakim üzere yürümek gibi sayamayacağımız pek çok nimetler dolayısıyla Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Nimetlerine denk düşecek kadar, gökler ve yer dolusu kadar sahabenin dediği gibi ve Rabbimizin dilediği genişlikte ona sonsuz hamdü senalar olsun Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun mursalin ve alhamdulillahirabbil alamin